Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaştalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın. Mekke vadisinde size kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken odur.